İnsanlar yaşama çağının geçeceğini önceden düşünebilse, her şeyin zamanının olduğunu, o zaman geçince de hiçbir şeyin olmayacağını, zaman deyince hep düşünürüm. Düşünürüm sevdiğim, sevildiğim zamanları, düştüğüm, düşürüldüğüm zamanları, yoksulluk zamanlarımı ve savaş zamanlarını. Savaş zamanları insanların en iğrençleştiği zamanlardır. İnsanın insanlıktan çıktığı zamanlardır. İnsan insanlığından çıkmasa kendi cinsinden birini öldürür mü? Hayvanlar bile öyle yapmaz. Sonra hayvanlar bizden daha tutkun birbirlerine ve kendi cinsinden olanları da öldürmüyorlar. Belki de zamana da bizden çok sadıklar. Bak benim güvercinlerim bir gün randevularına geç kalıyorlar mı? Hem de bir dakika bile geç kalmıyorlar. Her gün aynı zamanda gelip pencerenin önünde toplanıyorlar. Biraz geç kalsam hemen pencereyi gagalıyorlar. O kumralı öncülük ediyor. Grubun tek erkeği mi yoksa başkanımı mı daha anlayamadım. Bazen birini baştan çıkarıp sevişmeyi de deniyor ama... ...hala başaramadı. Bazen pencerenin yanında durup kasıtlı onun cama vurmasını bekliyorum. Gruptan gururlu gururlu bir ayrılışı var ki... ...öyle pencereye doğru yan yan bakıyor... ...kanatlarını çırpıp kendinden öncekileri geriye doğru sürüyor... ...yeniden pencereye doğru bakıyor... Önce kanatlarını açarak usta dansçılar gibi çevresinde dönüyor. Sonra da hiç duraksamadan, yarı sıçrama, yarı uçma arası bir hareketle pencerenin kenarına çıkıyor. Çıkar çıkmaz cama vurmuyor. Önce dönüp arkadaşlarına, sonra da gözlerini süzerek içeri baktıktan sonra cama vuruyor. Önce iki kez vuruyor. Sonra dört, sonra altı. Altıdan yukarı çıkmıyor. Tekrar ikiye dönüyor. Ama hep iki iki artıyor. Neden bir bir, üç üç değil de iki iki artıyor anlayamadım. Vuruşları da hep aynı sertlikte. Onun gagasının sesi nedense beni her zaman gençliğime götürür. Gençliğime yolculuğum da hep o Alman kızıyla başlar. Almanların kızını ilk olarak biraz yakından gördüğümde bakışlarımı bir türlü ayıramamıştım ondan. Çevresi dikenli tellerle çevrilmiş çiftliğin içerisinde bir ak güvercin gibi süzülüyordu. Zaman zaman onu uzaktan görürdüm. Ama o günkü gibi ne içimi kaynatmıştı ne de yüreğimi alıp götürmüştü. Yüreğimi götürdükten sonra hep uzaktan uzağa yolunu gözler oldum. Durumu sezen annem bir gün, Gal, büyüdükçe aptallaşıyorsun. Başımızda az mı dert var ki bir de sen açmak istiyorsun? Almanlar bize kızını vermezler. Bu bir... ''Çalışmayınca da aç kalırız, bu iki, bunları hiç unutma, bu da üç.'' dedi. Ben gençliğimin rüzgarıyla savrulurken, düşünmeden ''Neden anne Almanlar kızını vermesin ki?'' diye sordum. İşte o zaman küçük kıyamet koptu. Annem çok kızarak yanaklarıma vurmaya başladı. Gözlerimden yaş geldi. Gözlerimdeki yaşları görünce bana sarılıp ağlamaya başladı. Hem ağlıyor hem de ''Gal, senden başka kimim kaldı?'' diyordu. Benden başka babam da vardı fakat o uzaklardaydı. Ve ne gariptir ki bana hiç dönmeyecekmiş gibi geliyordu. Fakat annem her gün o gelecekmiş gibi hazırlık yapıyordu. Fakat ben o zamanlar annemi anlamıyordum. Çünkü her sabah bu hazırlıkları yapmasına karşın öğleden sonra bambaşka bir insan oluyor. Gal, her şey bitti değil mi diye soruyor ve ağlıyordu. Stefan asker olduktan sonra annem çok değişmişti. O iyi, Başı kesik bir tavuğa benzetiyor, düşmanla karşı karşıya geldiği zaman sadece çırpınarak öleceğini söylüyordu. Bilmem ki neden babamın çıkıp geleceğini, Stefan'ın ise çırpınan bir tavuk gibi öleceğini düşünürdü. Margaret de Stefan asker olduktan sonra iyice kapanmıştı. Stefan'ın askere gitmesi onu adeta yalnızlığa gömmüştü. Sadece arada bir savaştan sonra evlenip beş çocuk doğuracağını, ilk oğlunun adını da Stefan koyacağını söylüyordu. Çiftlikte Almanların kızının çekiciliğini görüp de yüreğimin aktığını hissettiğim günden sonra Margaret'i ve köyden Margaret'i görmeye gelen delikanlıları daha iyi anlamaya başladım. Margaret de o Alman kızı gibi çekici ve güzeldi. Önden hafifçe yukarı doğru kalkık burnu gibi gözü yukarılardaydı. Gelen delikanlıların hiçbirini kendine yakıştırmıyordu. Onlara... Hep bir kulp takıyor, okuduğu kitaplardaki en kötü kahramanlara benzetiyor ve zavallı delikanlılarla açık açık alay ediyordu. Bir kez biri biraz ileri gitmiş elini onun göğüslerine doğru uzatmıştı. Delikanlının elini kapar kapmaz yan dönmüş, delikanlıyı kalçasının üzerinden yere savurmuştu. Suratının derisi soyulan delikanlı, yaptığını beğendin mi her tarafım kan içinde kaldı, evlenmeyeceğini söylemenin daha kolay yolları da var demişti. Margaret son sözcükleri duyunca koşup delikanlının elini bir kez daha yakalamak istedi ama delikanlı ondan hızlı davranarak köye doğru koşmaya başladı. Margaret koşan delikanlının arkasından gülerken, ''Savaş zamanı aşk olmaz. Önce cepheye git. Dönersen seninle evlenmeyi düşünürüm.'' diye bağırdı. Başımın dumanlı olduğunu ve Alman kızını yakından görebilmek için tutuştuğu günlerde bir akşam annem, ''Gali, bu akşam erken yat.'' ''Yarın çiftlikte bizimle çalışacaksın.'' dedi. Sevinçten yüreğim kopacak sandım. Hoplayıp zıpladım. Annem o halime güldü. ''Şeytan Margaret de... ''Ama Alman kızı bizimle olmayacak değil mi anne?'' dedi. Annem de Margaret'i onayladı. O zaman da bütün sevincim bir anda yok oldu. Yatağıma uzanır uzanmaz... Almanlarla aramızdaki farkı düşünmeye başladım. Ama işin içinden çıkamadım. Ta ki... Almanlara tutsak oluncaya kadar. Okula başladığım zaman annem haftada birkaç gün Almanların çiftliğinde çalışıyordu. Çalışmadığı günlerde bizim okuldan gelmemizi bekliyor, bize yemek verdikten sonra da bahçeye çıkıp uzakları gözlüyordu. Bir gün annem yine öyle uzaklara bakarken nereye baktığını sordum. Annem, hiçbir yere alışkanlık işte dedi ve omuz silkti. Ben çocukluğumun verdiği heyecanla anneme sokuldum. Başımı göğsüne koyduktan sonra, çok güzelsin anne dedim. Annem dizlerinin üstüne çöktü. Gal, savaşın alıp götüremediği tek şey insanın güzelliği dedi. Parmaklarıyla saçlarımı karıştırdı. Ben onun sevgisinden aldığım cesaretle, anne, sabahları çiftliğe giderken neden güzel elbiselerini giyiniyorsun diye sordum. Annem güldü. Benim amacımı anlamış olacak ki, akşam eve döndüğüm zaman baban gelmişse ona güzel görünmek için, dedi. Sarılıp yanağından öptüm. Yüzündeki acı izlerine bakıp, hem babamı hem de onu düşündüm. Yıllardır ayrıydılar. Büyük savaş geçmişti ama babam hala dönmemişti. Birkaç kez görmüştüm onu ama tanımıyordum. Bir kez kucağına aldığını anımsıyorum ama nerede olduğunu bir türlü çıkaramıyordum. Annemin sevdiği o adamı tanımayı öyle çok istiyordum ki. Bir gün okuldan geldiğimizde annemin arka bahçemizdeki kulübeyi onardığını gördük. Bizi yanına çağırdı. ''Nineniz keçilerini size verdi. Artık kendi bakamıyormuş.'' dedi. Dördümüzde havaya sıçradık. Anneme ''Keçilerimiz burada mı kalacak?'' diyerek kulübeyi gösterdim. ''Stefan, yok seninle birlikte yatakta yatacaklar.'' dedi ve güldü. Ben yine çocukluğumun saflığıyla gece korkmazlar mı?'' diye sordum. ''Stefan annemin yerine yanıtladı. Korkmazlar. Onlar insan mı?'' ''Stefan'a inanmamış gibi annemin yüzüne baktım. Annem de ''Korkmazlar.'' dedi. Ben keçilerin korkucağına inanıyordum. Onun için ikisine de inanmadım. Ama bir şey de söyleyemedim. Çünkü Stefan ona inanmadığımı anlarsa, annemden ayrılır ayrılmaz beni döverdi. Dövmese de bana kötü bir şeyler yaptırır, anneme de öldürürdü. O benim için insanların en kötüsüydü. Beni de döverdi, kuşları da öldürürdü. Onun sapanından çıkan taşlardan ne kargalar ne de diğer kuşlar kurtulabilirdi. Zavallı kuşların düşünemeyeceği bin bir türlü hileyi düşünür, gider, kuşların konabilecekleri çallıklara saklanır, kuşlar gelince de onları taşa tutardı. Taş sağınağından kurtulamayan zavallı kuşlar da çırpına çırpına ölürlerdi. O, daha vücudu yeni soğumaya başlayan kuşu kaptığı gibi yanıma gelir, o, daha vücudu yeni soğumaya başlayan kuşu kaptığı gibi yanıma gelir Özellikle taşı vurduğu yeri göstererek ''Galibak neresinden vurmuşum? Zaten buraya nişan almıştım.'' derdi. Sonra gülümseyerek bana bakarken ''Biliyor musun bu kuşlar da senin gibi akılsız.'' derdi. O övünerek zavallı kuşa karşı kazandığı zaferi anlatırken ben hep akıllı kuşları düşünürdüm. Keşke akıllı kuşlar olsaydı. O akıllı kuşlardan biri gelseydi, Stefan'ın saklandığı çalıların çevresini incelese... Onu gördükten sonra süzülüp çalıların üzerine konar gibi yapsa, Stefan tam nişan alırken havalansa, havada üç beş kez daireler çizerek dönse, sonra da uçmaktan vazgeçmiş gibi yeniden çalıların üzerine süzülse ve yine Stefan tam nişan alacağı zaman bir uçak gibi dimdik gökyüzüne yükselse, Stefan kızarak beklerken akıllı kuş tekrar pike yapan bir uçak gibi çalıların üzerine süzülse, Stefan'ın dudaklarına alaycı bir gülümseme yayıldığı an akıllı kuş yeniden yükselip gökyüzüne karışsaydı. Stefan da sapanı elinde öylece kala kalsaydı. Okula başladığımızda Anton bizden üç, Margaret'ten iki sınıf yukarıdan başladı. Stefan'la aynı sınıftaydık ama benden çok uzakta oturuyordu. Büyük olduğu için öğretmenin söylediğini hemen anlar, verilen ödevi çabucak yapar, sonra da derste ilgilenmezdi. Bir gün Lazdo adında bir çocukla bahçede tartıştılar. O da Stefan'la aynı yaştaydı ama Stefan ondan çok inceydi. Lazlo vurup Stefan'ı düşürdü, bir de tekme attı karnına. Stefan da hiçbir şey yapamadı. Sessizce ağladı. Lazlo, Stefan'ı sindirdiğini sanarak övüne övüne yaptığını diğer çocuklara anlatmaya başladı. Stefan, kimseyle geçinemediği için öğretmenimiz de onu pek sevmiyordu. O nedenle öğretmenimiz olayı duyduğu halde Lazlo'ya hiçbir şey söylemedi. Ama Stefan çok inatçı ve kinciydi. O gün bakıp bakıp gülen çocuklara hiç aldırmadı. O aldırmadı ama benim çok zoruma gitti. Evde annemin olmadığı bir sıra, neden Lazdo'nun kafasını kırmadın dedim öfkeli öfkeli. O da benim yüzüme öfkeyle baktı, senin aklın ermez dedi ve sustu. Onun bir plan yaptığını anladım ve kafasının içindeki planı öğrenmeyi çok istiyordum. Olanağım olsaydı kafasını açıp içine bakacaktım. Biliyordum, o böyle zamanlarda çok ciddi kararlar alırdı. Sabahleyin Stefan hasta olduğunu söyledi anneme. Annem alnına elini koyduktan sonra okula gitmemesini söyledi. Stefan'ın gözleri parladı. Bunu gördüm. Onu benden iyi tanıyan yoktu. Gözlerinin o parlayışını da benden başka kimse göremezdi. Öğlenleri evimiz uzakta olduğu için eve gelmiyor. Anton ve Margaret ile birlikte yanımızda götürdüğümüz yiyeceklerimizi yiyordu o gün Stepan olmadığı için Margaret beni yanında oturtarak yiyeceklerimi bitirene kadar gözümün içine baktı. Bahçeye çıktığım zaman çocukların toplandıklarını ve bizim öğretmenimizin de orada olduğunu gördüm. Büyüklerin bacaklarının arasından yürüyerek öne geçtim. Lazlo'nun suratı kanlıydı. Öğretmenimiz Lazlo'nun kanlı yüzünü ve kulağını siliyordu. Silerken de Lazlo'ya tekrar tekrar soruyordu. ''Kimse görünüyor muydu? Kimin attığını göremedin mi?'' diye. Lazlo da hep aynı yanıtı tekrarlıyordu. Kimseyi göremedim. Sanki bizden biri gökten düştü. Öğretmenimiz kanı durduramayınca Lazlo da öğretmenimiz kanı durduramayınca Lazlo'ya doktora gitmelisin. Kulağının yumuşağı kopmuş, kan durmuyor dedi. Öğretmenimiz sözünü bitirince Lazlo o çirkin sesiyle ağlamaya başladı. Lazlo'nun kanlı kulağına bakınca her şeyi anladım. O taş gökten düşmemişti. Pani'nin sapanından çıkmıştı. Birçok kuşun gagasını onun sapanından çıkan taş aynı şekilde alıp görmüştü.